Doktorun Karısı Anton Çeho Seslendiren Akın Altan Kaç kez söyledim size o odamı toplamayın diye, diyordu Nikolay Yevgrafuç. Odamı ne zaman toplasanız, aradığım bir şeyi günlerce bulamıyorum. Telgraf nerede? Nereye savurup attınız onu? Lütfen arayıp bulun. Kazandan gelmişti. Dünün tarihi olacak üzerinde. Soluk benizli, çok ince yapılı oda hizmetçisi kadın, yüzünde kayıtsız bir anlatım, masanın altındaki çöp kutusunda birkaç telgraf kağıdı buldu. Bir şey söylemeden doktora verdi. Ama bunların hepsi hastalardan gelmiş kent içi telgraflardı. Sonra konuk odasında, Olga Dimitriyevna'nın odasında aradılar. Gecenin biri olmuştu. Karısının eve dönmesine daha çok olduğunu, onun en erken saat beşte geleceğini biliyordum Nikolay Yevgrafıç. Güveni yoktu karısına. Böyle geç geldiği gecelerde uyumazdı. İçi içini yerdi. Karısından da, onun yatağından da, aynasından da, şeker kutusundan da, birisinin ona her gün yolladığı, evin içini çiçekçi dükkanı gibi bayıltıcı bir kokuyla dolduran şu inci çiçeklerinden de, sümbüllerden de tiksinirdi. Böyle geceler en olmadık şeylere sinirlenirdi Nikolay Yevgrafıç. Huysuz, geçimsiz olurdu. İşte şimdi de, Dün kardeşinden aldığı telgrafın ona çok gerekli olduğunu sanıyordu. Oysa yalnızca bayramını kutlamıştı bu telgrafla kardeşi. Karısının odasında, masanın üzerinde, mektup kağıtlarının olduğu kutunun altında bir telgraf buldu. Şöyle bir göz attı ona. Kaynanasının adresi vardı üzerinde. Onun neliyle Olga Dimitrievna'ya geliyordu. Monte Carlo'dan çekilmişti telgraf. Altında Michel yazıyordu. Telgraftan tek sözcük anlayamadı doktor. Çünkü yabancı bir dilde, galiba İngilizce çekilmişti. Kimdir bu Michel? Niçin Monte Carlo'dan telgraf çekiyor? Niçin kaynanamın adına geliyor telgraf? Yedi yıllık evliliği süresince kuşkulanmaya, bazı şeyleri anlamaya, delilleri didik didik incelemeye alışmıştı. Ne var ki evdeki bu çalışmalar sonucu bir gün iyi bir dedektif olacağını hiç düşünmemişti. Karısının çalışma odasına geçip olayları düşünmeye başlayınca, birden bir buçuk yıl önce karısıyla birlikte Petersburg'da olduğunu, yol mühendisi bir okul arkadaşıyla Küba lokantasında yemek yediklerini, mühendisin ona da karısına da 22-23 yaşlarında, Mihail İvanıç adında bir genci tanıştırdığını anımsadı. Kısa, biraz tuhaf bir soyadı vardı gencin. RIS İki ay sonra karısının albümünde bu gencin resmini görmüştü. Altında Fransızca şöyle yazıyordu. Bugünlerin anısına, geleceğin umutlarıyla. Sonra iki kez kaynanasının evinde karşılaşmıştı onunla. Karısının sık sık bir yerlere gittiği, sabahın dördünde ya da beşinde döndüğü, ondan ha yurt dışına gitmek için pasaport istediği, doktor razı olmuyordu buna, evin içinde günlerce süren savaşların olduğu, öyle ki hizmetçilerden utanıyordu, zamanlara rastlıyordu bu. Altı ay önce doktor arkadaşları, onda veren başlangıcı olduğu sonucuna varmış, her şeyi bırakıp Kırım'a gitmesini salık vermişlerdi. Bunu öğrenince çok korkmuş gibi davranmıştı Olga Dimitriyevna. Kocasının üzerine titremeye başlamıştı. Kırım'ın hem soğuk hem sıkıcı olduğunu, nise gitmelerinin daha iyi olacağını, oraya kendisinin de geleceğini, orada ona bakacağını, her şeyiyle ilgileneceğini, onu rahat ettireceğini söylüyordu. Karısının neden ille de Nis'e e gitmek istediğini şimdi anlıyordu Nikolay Yevgrafıç. Mişeli, Monte Carlo'daydı. İngilizce, Rusça sözlüğü aldı. Sözcüklerin anlamlarına bakarak, buradan ne anlama geldiklerini çıkarmaya çalışarak parça parça şöyle bir tümce oluşturdu. Değerli sevgilimin sağlığına içiyor, küçücük ayağından öpüyor, sabırsızlıkla bekliyorum. Karısıyla Nis'e e gitmeye razı olsaydı, ne gülünç acınacak bir duruma düşeceğini getirdi gözünün önüne. Utancından ağlamamak için güç tuttu kendini. Büyük bir heyecan içinde odalarda dolaşmaya başladı. Gururu da, basit halktan olanlara özgü nefreti de kabarmıştı. Yumruklarını sıkarak, nefretten yüzünü buruşturarak, onun, bir köy papazının oğlu, öğrenimini burslu yapmış, içi dışı bir, incelikten uzak bir insan, bir cerrah olan onun… Köleliğe nasıl boyun eğebildiğini, bu güçsüz, değersiz, satılık, aşağılık yaratığa kendini nasıl tutsak ettiğini soruyordu kendi kendine. Telgrafı avucunun içinde buruşturarak, ''Küçücük ayak'' diye mırıldandı. ''Küçücük ayak'' Olga Dimitriyevne'ye tutulduğu, evlenme önerisinde bulunduğu günlerden, Sonra onunla bir arada geçirdiği yedi yıldan şimdi belleğinde yalnızca uzun, hoş kokulu saçların, yumuşak dantellerin, bir de gerçekten pek küçük, güzel, küçücük ayağın anısı kalmıştı. Bir de eski kucaklaşmalardan ellerinde, yüzünde ipek giysilerinin, dantellerinin yumuşaklığı vardı sanki. Başka bir şey yoktu. ''Evet.'' Sinir krizlerini, çığlıkları, bağırıp çağırmaları, savrulan tehditleri, uydurulan yalanları, iğrenç, kahpece yalanları saymazsak başka bir şey yoktu. Nikolay Yevgrafıç anımsıyordu. Köyde bazen bir kuş girerdi evin içine. Yanlışlıkla, umutsuzca pencereden pencereye atardı kendini. Çarptığı şeyi devirirdi. Bambaşka bir çevrenin insanı olan bu kadın da onun yaşamına işte böyle girmiş, orada tam bir bozgun havası estirmişti. Ömrünün en güzel yılları cehennemdeymiş gibi geçmişti doktorum. Mutluluk umutları yıkılmış, alaya alınmıştı. Sağlık durumu kötüydü. Evin odalarında bayağı bir hava vardı. Yılda kazandığı on bin rubledense annesine 10 ruble bile yollayamadığı gibi 15 binde borcu vardı. Görünüşe bakılırsa evinde bir haydut çetesi yaşasaydı yaşamı bu kadının yanında olduğunca umutsuz, bir daha düzelemeyecektenli paramparça olamazdı. Öksürmeye, sık sık solumaya başlamıştı. Yatağa girmesi biraz ısınması gerekiyordu ama yapamıyordu. Odalarda dolaşıp duruyor, arada bir masaya oturup kurşun kalemini sinirli sinirli gezdiriyordu kağıdın üzerinde. Bir şey düşünmeden yazıyordu. Kalem denemesi Küçücük ayak, saat beşe doğru bitkin düşmüştü. Her şeyde de yalnızca kendini suçluyordu artık. Olga Dimitriyevna başka biriyle, ona iyi yönden etki edebilecek biriyle evlenseydi, kim bilir. Sonunda belki dürüst, temiz bir kadın olabilirdi, diye geçiriyordu içinden. İnsan ruhundan hiç anlamıyordu. Hele kadın ruhunu hiç bilmiyordu. Üstelik basit, kaba bir insandı. Şunun şurasında kaç yıl daha yaşayacağım? Bir ayağım çukurda, diye düşünüyordu. Bir cesedim ben. Yaşayan insanlara ayak bağı olmamalıyım. Şimdi ortaya çıkıp bazı haklarımı savunmaya kalkışmam tuhaf kaçar. Büyük bir budalalık olurdu. Konuşacağım onunla. Varsın gitsin sevgilisini. Boşanmasına izin vereceğim. Bütün suçu üzerime alacağım. Sonunda geldi Olga Dimitriyevna. Olduğu gibi beyaz kürküyle, şapkasıyla, şosonlarıyla girdi odaya, koltuğa attı kendini. Öfkeli öfkeli soluyarak, ''Pis, şişko çocuk.'' dedi. ''Namussuzluğun dik alası bu. İğrenç bir şey.'' Hıçkırdı, ayağını yere vurdu. ''Olmaz.'' Bu kadar da olmaz. Nikolay Yevgrafıç karısının yanına gitti. Ne oldu diye sordu. Üniversite öğrencisi Azatbekov getirdi beni eve kadar. Yolda çantamı kaybetmiş. 15 ruble vardı içinde. Annemden almıştım. Küçük bir kız çocuğu gibi içli içli ağlıyordu Olga Dmitriyevna. Yalnız mendili değil, eldivenleri de gözyaşından ıslak ıslaktı. Doktor göğüs geçirdi. Elden ne gelir? ''Kaybettiyse kaybetti, ölecek değiliz ya. Kendine gel biraz, seninle konuşmak istiyorum.'' ''Para önemlidir benim için. Milyoner değilim. Ona bakılırsa verecekmiş 15 rublemi. Ama sanmam. Para ne gezer piste? Kocası kendine gelmesini, onu dinlemesini istiyordu. Ama Olga Dimitriyevna öğrenciden, kaybolan parasından söz ediyordu yalnızca. Doktor sinirli, Ah dedi. ''Yarın 25 ruble vereceğim sana. Yeter ki sus, dinle beni lütfen.'' Ağlıyordu Olga Dmitriyevna. ''Üstümü değişmem gerek.'' dedi. ''Kürklüyken ciddi konuşamıyorum. Ne tuhaf değil mi?'' Karısının kürkünü aldı doktor. Şosonlarını çıkardı. O arada Olga diye ile içmeyi pek sevdiği beyaz şarap kokusu gelmişti burnuna. İnce yapılı bir kadındı ya, Yemeği içmeyi çok severdi Olga Dimitriyevna. Odasına gitti. Biraz sonra döndü. Üstünü değişmişti, pudra sürmüştü. Ağlamaktan şişmişti gözleri. Oturdu, dantellerle süslü, hafif geceliğinin içine gömüldü. Öyle ki, pembe dalgalar arasında yalnızca dağınık saçlarını, bir de terliğinin içinde küçücük ayağını görüyordu kocası. Koltukta yaylanarak, ''Ne üzerine konuşmak istiyorsun benimle?'' diye sordu. ''Doktor, ''Yanlışlıkla şu geçti elime.'' dedi. Telgrafı uzattı karısına. Olga Dimitriyev'le okudu telgrafı. mu silkti. Koltukta daha hızlı yaylanarak ''Ne olmuş?'' dedi. ''Bir arkadaşım yeni yılımı kutluyor. Hepsi o kadar. Gizli bir şey yok ki bunda.'' ''İngilizce anlamadığımı bildiğin için böyle söylüyorsun. Evet, bilmiyorum İngilizce ama bir sözlüğüm var.'' Ristan geliyor bu telgraf. Sevgilisinin sağlığına içiyor. Binlerce kez öpüyor seni. Ama bırakalım, bırakalım bunu şimdi. Çabuk çabuk konuşmaya başlamıştı doktor. Sana sitem etmek ya da olay çıkarmak falan istediğim yok. Bugüne dek çıkan olaylar da edilen sitemler de yeter. Bütün bunlara bir son vermenin zamanı geldi geçiyor. Şunu söylemek istiyorum sana. Özgürsün, İstediğin gibi yaşayabilirsin. İkisi de sustu. Olga Dimitriyevna sessiz sessiz ağlamaya başlamıştı. Nikolay Yevgrafıç sürdürdü konuşmasını. İki yüzlülük etmek, yalan söylemek zorunluluğundan kurtarıyorum seni. O genç adamı seviyorsan sev. Yurt dışına, onun yanına gitmek istiyorsan git. Sen gençsin, sağlıklısın. Oysa ben sakatım. Şurada birkaç yıl daha ya yaşarım. Ya yaşamam? Sözün kısası, anlıyorsun ne demek istediğimi. Heyecanlıydı Nikolay Yevgrafıç. Konuşmasını sürdüremedi. Olga Dimitriyevna ağlayarak, insanın kendi kendine acıdığı zamanlar konuştuğu o acı dolu sesle itiraf etti Risi sevdiğini. Birlikte kent dışına patinaj yapmaya gittiklerini. Onun otel odasına gittiğini. Gerçekten de şimdi yurt dışına gitmeyi çok istediğini. Göğüs geçirerek ekledi sonra. Görüyorsun, hiçbir şeyi gizlemiyorum senden. İçimi olduğu gibi açtım sana. Yalvarıyorum, yüce gönüllülük et. İzin ver gideyim. Gene söylüyorum, özgürsün. Olga Dimitriyevna koltuktan kalkıp, kocasının yüzündeki anlatıma bakmak için geçti, yanına oturdu. İnanmıyordu kocasına, onun gizli düşüncelerini anlamaya çalışıyordu. Aslında hiçbir zaman hiç kimseye inanmazdı Olga Dmitriyevna. Karşısındakinin niyeti nedenle iyi, temiz olursa olsun, herkesin niyetinde küçük ya da aşağılık düşünceler, bencil amaçlar olduğundan kuşkulanırdı. Kocasının yüzüne merakla bakıyordu. Nikolay Yevgrafıç'a karısının gözlerinde, kedilerinkine benzer yeşil bir ışık parladı gibi gelmişti. ''Pasaportu ne zaman alacağım?'' diye sordu Olga Dmitriyevna. Nikolay için içinden birden hiçbir zaman demek geldi ama tuttu kendini. Ne zaman istersen, dedi. Yalnızca bir aylığına gideceğim. Temelli gideceksin lise. Ayrılacağız. Suçu üzerime alacağım. O da evlenebilecek seninle böylece. Olga Dmitriyevna şaşırmış, heyecanlı. Ama benim boşanmıyor falan istediğim yok, dedi. Boşanalım demedim ki sana. Bütün istediğim pasaport. Sinirlenmeye başlamıştı doktor. ''Neden istemiyorsun boşanmayı?'' diye sordu. ''Anlaşılmaz bir kadınsın. Çok acayipsin. Gerçekten tutulduysan ona, o da seni seviyorsa, bu durumda ikinizin de tek isteğinizin nikah olması gerekir. Bir yanda nikah, bir yanda zina varken, bunların hangisini seçeyim diye düşünmeyeceksindir sanırım.'' Olga Dmitriyevna uzaklaştı kocasından. Yüzü öfkeyle kinle kaplanmıştı. Anlıyorum sizi, dedi. Çok iyi anlıyorum. Bıktınız benden. Düpedüz kurtulmak istiyorsunuz benden. Boşayacaksınız beni. Teşekkür ederim efendim. Sandığınız kadar aptal bir insan değilim. Boşanmaya razı değilim. Sizden ayrılmayacağım. Ayrılmayacağım. Ayrılmayacağım. Önce toplumsal durumunu yitirmek istemiyorum. Konuşmasına engel olan biri varmış gibi çabuk çabuk konuşuyordu. Sonra ben 27 yaşındayım. Oysa Ris daha 23'ünde. Bir yıl sonra bıkar benden, yüzüstü bırakır beni. Ayrıca bilmek istersiniz belki bu tutkumun uzun süreceğini de kesin söyleyemem. Anladınız mı? Ayrılmayacağım sizden. Nikolay Evgrafovich ayaklarını yere vurarak. O zaman ben de kovarım sizi evimden, diye bağırdı. Kovarım, aşağılık, iğrenç kadın. Olga Dimitriyevna, görürüz, dedi. Çıktı. Ortalık aydınlanalı çok oluyordu. Doktor masada oturuyordu hala. Kurşun kalemi dolaştırıyordu kağıt üzerinde. Ne yaptığını bilmeden yazıyordu. Sayın Bay... Küçücük ayak, arada bir kalemi bırakıp dolaşmaya çıkıyor, konuk odasında yedi yıl önce, düğünden hemen sonra çekilmiş fotoğrafın önünde durup uzun uzun bakıyordu ona. Bir aile fotoğrafıydı bu. Kaynatası kaynanası karısı Olga Dimitriyevna, 20 yaşındaydı o zaman. Bir de genç, mutlu koca olarak Nikolay Yevgrafıç, kendi. Kaynatası sakalsız şişko, veremli bir yüksek memurdu. Kurnazdı, parayı çok severdi. Kaynanası da şiş koydu. Kokarcanınkiler gibi küçük küçük yüz çizgilerinde bir yırtıcılık vardı. Kızını delice severdi. Her bakımdan yardımcı olurdu ona. Kızı bir insanı boğacak olsa, ona bir sözcük bile söylemeyeceği gibi eteğinin altında saklardı bile onu. Olga Dimitriyevna'nın yüz çizgileri de ufak tefek yırtıcıydı. Ama annesininkilerden biraz daha anlamlı, cesurdular. Bir kokarca değildi bu. Biraz daha büyük yırtıcı bir hayvandı. Bu fotoğrafta Nikolay Yevgraf için pek saf, sevimli, yumuşak bir görünüşü vardı. İçten bir liseli gülümsemesi aydınlatmıştı yüzünü. Kaderin onu aralarına itelediği bu yırtıcı yaratıkların ona şiir dolu bir yaşam, mutluluk, her şey, öğrenciliğinde sevmek gençliği boşa harcamak demektir diye şarkı söylerken hayal ettiği her şeyi vereceklerine yürekten inandığı belliydi. Büyük bir şaşkınlık içinde soruyordu gene kendi kendine. Onun, bir köy papazının oğlu, öğrenimini burslu yapmış, içi dışı bir, incelikten uzak bir insan olan onun, kendini bu değersiz, yalancı, bayağı, küçük, yaratılış bakımından ona tam anlamıyla yabancı yaratığın eline böylesine nasıl bıraktığını. Saat on birde hastaneye gitmek için ceketini giyerken hizmetçi kadın odasına girdi. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu Nikolay Yevgrafıç. Hanımefendi kalktılar. Dün kendilerine söz verdiğiniz 25 rubleyi istiyorlar. Son